Kitaplık Kalbimizin ibresi neyi gösteriyor? Göğsün sol tarafında bulunan ve vücudun bütününe kan, canlılık pompalayan kalbin önemiyle insanın bir sorunu yok. Gereken ehemmiyet gösteriliyor. Ancak edebiyatın, felsefenin ve dinin resmini çizdiği başka türlü bir şey olan kalp için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu kalbe, İnsanın bu tarafına dair hayati sıkıntılarımız var. Bugünün dünyasını ve insanını inşa eden uygarlığın özü, bu kalbe körleşme, onu önemsizleştirme, bütünüyle akla iman etme ve yaslanmadır. Batı ismini alan bu uygarlık biçiminin insanı ve varlığı Allah'tan bağımsız okuması, insanı ve varlığı Allah'a karşıt bir yerde anlamlandırması, insanı ve varlığı kalpsiz kılmıştır. Ona göre insan ve varlık görülenden, ele avuca gelenden, deney masasına getirilebilenden öte bir şey değildir. Allah inkar edildiğinden insanın ve varlığın gaybi tarafı da yok sayılmıştır. İnsan salt kendisi olarak merkezi bir nokta görülmüş ve böyle belirlenmiştir. Hümanizmanın özü budur. Buna göre insanın üstünde bir güç yoktur, kendisi ve çevresine dair bütün belirlemeler... O'nun tercihlerine dahildir. Evet, Hümanizmanın insanında, Edebiyatın, felsefenin, hikmetin ve dinin işaret ettiği kalbi yön yoktur, O bütünüyle cismaniyetten Ve güdülerinden ibarettir. Allah'tan dolayısıyla kendisini başka türlü bir yere yükselten kalbi tarafından düşen, görülebilir ve dokunulabilir küçük bir şey halini alarak şeyleşen insan dünyaya ve kendisine hapsolmuştur. Varlığın ve şeylerin hepsi olan bütünden kopuk, küçük bir parça olmuş, dışındaki bütünü düşman görmüş, bu bütüne karşıtlık içinde varlığını ikame etmeye çalışmıştır. Doğrunun, iyinin, güzelliğin kaynağı kendisi olunca ve kendisi de güdülerinden öte bir şey olmayınca savaşın hem nesnesi hem de öznesi olmuştur. Her bir şey savaşılacak bir unsur ve düşmanı da böylesi çok ve yenilmez olunca yenilmek, değersizleşmek, anlamsızlaşmak ve hiçleşmek bu insan için kaçınılmaz olmuş. Dışındaki her bir şeyi düşman görerek onları kötünün içine çekmiş, kendisi de böylesi manasız bir savaşın öznesi olduğundan çürümüştür. İçine doğduğumuz ve şükür vesilesi olan ihsanla hemhal olduğumuz dinin, İslam'ın tasavvuru böyle bir insan... Böyle bir hayat ve varlık okuması, kavga ve savaş içinde görünür olan böyle bir uygarlık öngörmüyor. Daha başta insanın dikkatini bir bütünün varlığına çekiyor. İnsan, evren, kozmos, kainat denen bu bütün içinde ayrıcalıklarla anılsa da bütünün sahibi değil, şahidi olarak belirleniyor. İnsana şu deniyor. Bütün... Sayısız şifreyi muhteva eden bir kitaptır ve sen de bu şifreleri çözecek bir anahtar, bir okuyucusun. Başta kendini tanımakla mükellefsin, bir anahtar olduğunu fark etmekle. Kendini tanıdığın ve bir anahtar olduğunu fark ettiğinde bütünün şifrelerini çözecek ve hazineye kavuşacaksın. O hazine sana gösterecektir ki sen bütünden bağımsız ve gayrı değil ona dahilsin ki sen ve varlık şuhudattan ibaret değildir. Bir de hikmetin ve hakikatin yurdu olan gaybi tarafınız vardır. Yapman gereken bütüne içkin ruha teslim olmandır. Bütünle birlikte sahibin Allah'ın muradını tefekkür ve tezekkür etmenizdir. Gaybi tarafına açık ve akraba bir şuhudatın olmalı. Sen insan Cesedini ruhuna ve aklını kalbine muti kılarak kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmelisin. Kendini bütünden kopartır, bütüne içkin manaya yabancılaşıp ona düşman olursan büyük bir zulme imza atmış olursun. Bütün bir varlık karanlıklaşır, karanlıkta geçen korkunç bir hayat belirir ve sen de elem içinde bir ömür geçirirsin. Bunun nihayeti ise ağır bir ceza olur. Allah, bütünü bu zulmetten insanı da bu ağır cezadan uzak tutmak için kitaplar göndermiş, insanı ve varlığı bu kitapların ruhuyla hem hal kılmak adına peygamberler vazifelendirmiştir. Ne kadar şükretsek azdır, varlıklarını peygamberlerin ayak izinde ikame eden kalp ve gönül ehli insanlar da insana çalışmış, Allah'ın muradını murad etmiştir. Fethullah Gülen Hoca Efendi bu gönül ehli insanlardan biridir. Ömrünün bütün demleri buna şehadet ediyor. Vesile olduğu hizmetler, konuşmaları ve onlarca kitabı insan ve varlık kalpsiz kalmasın diyedir. Kalbin Zümrüt Tepeleri isimli kitabı bile tek başına bu hakikate işarettir. Biz bu eserde insanın bütününe dair olumlu hakikatler görüyoruz. Her kitabı böyledir. Ancak şimdi bir kez daha dikkatimizi kalbe çekiyor... Bu yaralı çağda kalp ibremizin seyrini gösteriyor. Yaraya şifa bir kitaptır bu. Çünkü kalbimizin sıhhatine ve yönelimine göre mahiyet değiştiririz. Bizden çıkan her fiil, sahip olduğumuz her arzu ve fikir kalbimizin boyasını alır, biz kalbimiz kadarız. Kalbimizin ibresi neyi gösteriyorsa biz O'yuz. Allah buyuruyor, ''Rabbimiz'' Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve Hazreti Peygamber'in sabah akşam ettiği dua şöyledir. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dininle sabitleyip perçinle. Hoca Efendi'nin ikinci sohbetlerinden oluşan kalp ibresi kitabı, İnsan ve Hayat, ve varlık için böylesi hayati olan bir durumdan bizi haberdar ediyor. Unutmamak lazım. Haberdar olmamak neticeyi değiştirmez. Ancak haberdar olanlar neticeye tesir edebilirler.